Selam Kardeşlerimiz Cenab-ı Hak okunan ayeti kerimelerin muktezasından hisse almayı cümlemize ihsan eylesin inşallah Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini arzu ediyor ve bu dünya imtihan badiresinde geçmesi lazım nefis engelini aşacak iblis engelini aşacak Allah'ın verdiği nimetler var Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde bize bu nimetler sayılır. En büyük, en mühim nimet insan olma nimeti. Bir mahluk olarak gelebilirdik. İnsan olmanın nimetinin yanında da Cenab-ı Hakk'ın bir hidayet ihsan eylemesi, güzel bir toplumun içinde bulunma, yüzde doksan Müslüman bir milletin içinde bizlere yaşamayı ihsan eyle de, ezan seslerinin içinde, hür bayrağın altında. Bu Allah'ın çok büyük bir lütfu. Cenab-ı Hak malzemeleri bildiriyor. Ne gibi malzemeler verildi Kur'an-ı Kerim'de ve bu malzemeleri nasıl kullanacağız? Ya nefsimize kullanacağız veyahutta da ruhani halimi yani Allah'ın verdiği nimetlerle Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilme, istidatlarımızı tekamül ettirebilme. Bu nimetler Kur'an-ı Kerim'de en mühim mal nimeti olarak bahsediliyor, can nimeti olarak bahsediliyor. Peygamberler gönderilmesi, peygamberlerin ikazı, en mühim de tefekkür nimeti. Yani bu tefekkür düşünce nimeti. Bu da tefekkür de iki uçlu piçak gibi. Eğer iç Alem düzelmemişse, kat' efla men bir temizlenme olmamışsa, cemali sıfatlar kalpte tecelli etmemişse, temayüller, nimetler nefse kullanılıyor. Cenab-ı Hak bunu arzu etme. Tefekkür nefse kullanılıyor. Cenab-ı Hak tefekkürle insanın bir aziyetince olması, <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a ifa etmenin kolaylaşmasına arzu ediyor. İnsan cinsinin adı beşer. Dünyayı boş bir kaset olarak geliyor. Kur'an ile doldurursa kemale eriyor. Aslen takvime nail oluyor. Böylece kalp sonsuzluğa doğru bir mesafe almaya başlıyor. Yani ruhani bir tefekkür başlıyor. Tefekkür, iman anahtarı. Kainat, bir sanat harikası sergisi. Cenab-ı Hak akıl, izan, idrak veriyor. Bunun nasıl kullanılması, terbiye edilmesi için peygamberler gönderiyor. Bir, bir de Cenab-ı Hak bir sanat harikası içinde bizi halk etti bu dünya. Diğer gezegenlere baktığımız zaman, yıldızlara baktığımız zaman kimyevi bir takım terkiplerden meydana geliyor. Dünya ise cennetten bir misal, cennetten bir kırıntı, binbir ilahi teyzinat. İnsanın yüzü, gözü, etrafı baktığı zaman bir vitrin. Yani bu vitrini kalp seyretmesi lazım. Yani lisandan ziyade bir beyan. Parmağına baktığı zaman insan parmak izi bir harika. Cenab-ı Hak herkesi bir kimlikle dünyaya getiriyor. Milyonlarca insan geldi geçti, Milyonlar yaşıyor. Hepsinin parmak izi ayrı. Bir vitri. Kimlik. Herkesin bir kimliği. Maddi kimliği. Bir de manevi kimliği var. O da benlik. Zaten benlik sıfırlansa insan melek olur. Yani insani sıfattan çıkar. ve Bu son nefese kadar benlik devam edecek. Ya bu tefekkürün en büyük ihsanı, ikramı bu benliği azaltabilme. Bu şekilde ne kadar benlik azaltılırsa bu kadar insan ruhu bir kimlik kazanacak. Allah'a yaklaşma kimliği. Allah'la dost olabilme kimliği. Adi kerimlerde buyurulduğu gibi yani bedenin kıblesi nasıl Kabe olacaksa kalbin de kıblesinin Cenabak olması. Onuncu gün ayet kerime Cenabak onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler buyuruluyor. Yani kalbin kıblesi Cenabak olacak. Kalbin kıblesi Cenabak olduğu zaman da Yerin ve göğün yaratılışını inceden inceye düşünürler buyuruyor. Bir tefekkür açılıyor. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Bu alem, bu dünya, bin bir türlü hikmet sen bunları boşuna yaratmadın derler. İnceden inceye düşünürler buyuruyor. Ya Rabbi sen supansın derler. Azametin sonsuz derler. Hemen bir hiçliğe bünürler. Ya Rabbi sen bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı Hak bu şekilde bir benliği azaltarak böyle manevi bir kimlik istiyor. Eğer insan iç alemine terakki ettiremezse bu tefekkür istidadını kaybeder, tefekkür nefsaniyete dönüyor ve bu nefsani arzularının girdabında insan helak olup gidiyor. Kur'an ıkra ile başlıyor, okuyla başlıyor. Her şeyi oku kainat sayfalarını çevir ve bütün iş bu okuyabilme bu ıkranın muhtevasına okunun muhtevasına girebilme bütün kainat Cenab-ı Hakk'ın esma tecellilerinin bir merkezi olmuş oluyor bu kainat nasıl okunacak bu kainat sayfaları ne şekilde çevrilecek fe elhema fucura ve takva kat efla men kalp gönül alimi Allah'tan uzaklaştırıcı her şeyden uzaklaşacak Allah'a yaklaştırıcı bütün davranışları ibadet muammelat teveccül edecek kat efle menzekkaha iç alemine temizleyende felaha erdi buyuruluyor. Bu şekilde bir ıkra başlayacak. Bir okuma başlayacak. Kur'an'ı okuyacak, kendini okuyacak, semayı okuyacak, toprağı okuyacak, zerreden küreye, atomdan galaksilere kadar, hücreden en cesim varlıklara kadar her şeyi kalp okumaya başlayacak. Aman Ya Rabbi diyecek, bir acziyete bürünecek. İnsan bu sonsuz ilahi azamet karşısında azin idrak eder. O zaman ne olur? Her nefes, her an, her zaman, her mekanla bir tefekkür gelişir. Çocuğuna bakar bir tefekkür gelişir. Bu nereden geldi? Bunun şeklini, biçimini kim çizdi? Ana baba mı çizdi? Kim hediye etti? Her şeyi tefekkür ediyor. Bir menekşeye baktığında tefekkür gelişir. Menekşe ne şekilde onu tebessüm ediyor? Tebessüm ettiren kim? Faili mutlak kim? Belhasıl işte tasavvuf, kalbin saflaşması. Kalbin safaya ermesi. Cenab-ı Hak ile huzur bulması, yani her hal ve ahvalde, hayatın bütün metcezirleri içinde tasavvuf, kalbin huzur bulma sanatıdır. Kalbin huzur bulma sanatıdır. Neyle huzur bulacak? Ela بِزِكْرِلَا اِتَطْمُنُّ münül Cenab-ı kalp, bütün o metcezirlerde, ızdıraplarda, sevinçlerde, vesairelerde, her hayatın her anında... Cenab-ı Hakta huzur bulacak. Benlik düşecek, aziyet başlayacak, aman ya Rabbi diyecek, pencere açılacak, ilahi hikmetler, kudret akışları kalbe ayağın olmaya başlayacak. cenab böyle bir kalbi bir davetiye de böyle. Ela bir zikri la hitatmanlul kulüp Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Davetiye, يَوْمَ fu malun مَعْلٌ وَلَا بَنُونَ bir kalbin selim, Bir kalbi selimle Cenab-ı Hak bir davetiye veriyor. Kalbi selim er ve cennetime gir buyuruyor. İtminana er buyuruyor. Allah'tan razı ol diyor. Hayatı metcezirleri içinde. Allah'tan razı ol ki bir nefsane içine girmesin. Allah da merdiye, Allah da senden razı olsun. O şekilde cennetime salih kullanmak kadar cennetime gir buyuruluyor. Velhasıl, hep bir imtihan olmamızın bir idrak içinde bulunabilmemiz. Hemen hemen her ayet insan tefekküre davet ediyor. Burada okunan ayet, Cenab-ı Hak olarak başlıyor. cenab Hak, gökteki yıldızlara dikkati çekiyor, kümelere dikkati çekiyor. Ve bu yıldız, kümeler için güneşe dikkati çekiyor. Güneşten, ışıkların aksettiği bir aya dikkati çekiyor. Ve bu sanatı düşünmeyi Allah yücelerinin gücesidir buyuruyor. Yani dinde itikadın tam olabilmesi için ibadet zaruri. Tefekkür ise Cenab-ı Hakk'a kulluğu kolaylaştırıyor. Kul Cenab-ı Hakk'a daha yakın hale geliyor. Ve bir mümin ilahi azamet, büyük nizamın sırrı, hikmetin tefekkür etmesi ve bu tefekkür neticesinde bir hiçlik içine takva üzere bulunması. Böyle bir ruhani kat tefekküre gidince, her şeyi bir tefekkür haline girince ibadette huşu artıyor. Duyuşlar artıyor, derinlik artıyor. Kimin huzurunda olduğunu namazda farkında oluyor. Oruçta nimetin nereden geldiğini farkında olmuş oluyor. Sadakada, zekatta, infakta mülkün kime ait olduğunun farkında oluyor. Haçta olmadığında teslimiyetin ne olduğunu farkında olmuş oluyor. Huşuyu arttırıyor, ibadeti kolaylaştırıyor tefekkür, duyuşu derinleştiriyor, şükrü arttırıyor ve kalpte esma-i tecellileri derinleşmeye başlıyor. Yeryüzü ve sema gibi mekana ait gece gündüz zaman mekan ilahi kudret tecellileri hakka yaklaşmanın bir davetçisi haline geliyor. İnsan acizdir. Daima Rabbine muhtaçtır. Bu halin farkında olması başlıyor. Bütün canlılar, bitkiler hayatta kalmak için büyük bir kudreti muhtaç. suya muhtaç, güneşe muhtaç vesaire muhtaç. İnsan da aynı kudete muhtaç olduğunu farkında olması lazım. Ona gıdayı kim veriyor, gıda nereden geliyor, toprak nasıl bir besliyor onu, güneş nasıl ısıtıyor, havanın oksijenlerinde ne şekilde hayat yetim devam ettiriyor. Câsiye suresinde o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katına bir lütuf olmak üzere size amade kıldı, size boyun eğdi, emrinize verdi buyuruluyor. Elbette bunu düşünen toplum için ibretler vardır buyuruluyor. Cenab-ı Hak ikaz ediyor ve tefekküre davet ediyor. Düşün diyor. Yerde ve gökte ne var? yağmur sana amade. Güneş sana amade. Ay sana amade. Topraktan çıkan sana amade. Hayvanların bir kısmı sana amade. Bir kısmı şekilleriyle ayrı bir süs. Bir kısmı korkunç haliyle sana bir azab hatırlatıyor. Hepsi insana amade. İnsan yaratılmamış olsa hiçbir varlık yaratılmazdı. Her şey bir sebeple yaratıldı. Bir şey sebepsiz yaratıldı, bilah sebep. O da Peygamber Efendimizin nuru nuru Muhammed, o bilah sebep yaratıldı. O zatından bir tecelli oldu. Ondan her şey sebeple geliyor. Efendimiz yaratıldı, insan yaratıldı. İnsan yaratıldı, mahlukat yaratıldı. Mahlukat için rızıklar yaratıldı.